Ey insanlar! Siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere layık olan ise, ancak Allah'tır. O, dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahluklar yaratır. Bunu yapmak, Allah'a zor değildir. Hiç kimse, bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri, taşıma işinde,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 Benim reddedişim nasıl olurmuş görsünler bakalım. Görmez misin ki Allah, gökten bir su indirir. Onunla rengârenk, çeşitli meyveler yetiştiririz. Dağlardan da beyaz, kızıl, siyah ve türlü türlü renklerde yollar var etmişizdir. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler.